Gerçekten çok farklı bir ders işleyeceğiz seyda abi. Çok zorlanacağız işlerken belki anlarken. Bugün beraber işleyeceğiz bu dersi. Bütün dikkatlerinizi bana vermenizi rica ediyorum abiler. Çok ilginç bir ders olacak Turgay abi. Turgay abi bir, bir futbol organizasyonu düşün Turgay abi. Anlar mısın futboldan? Ben hiç anlamam abi. Bu futbol organizasyonunda dünyanın en büyük iki tane takımını kapıştıralım Turgay abi. Bunun için yüz binlerce, milyonlarca insan ekranlara dizilir mi? Dizilir. Peki bunun için statın çok ciddi bir masrafı olur mu? Olur değil mi? Belki milyarlar dolar. Bunun için birçok masrafa girilir mi Turgay abi? Girilir. Futbolcuların her birinin bonservisleri ne oluyor? Belki milyonlar, belki milyarlar dolar oluyor. Öyle bir takım kuracağız ki Turgay abi. Takımın bir tanesine Ronaldo'yu getirtiyoruz. Ne için yapıyoruz Ahmet bunu? Bir futbol maçı için yapıyoruz. Messi'yi getirtiyoruz. Ronaldo'yu getirtiyoruz. Felipe'yi getirtiyoruz. Melo'yu getirtiyoruz. Hepsini Ben... Siz biliyor musunuz? Ben, ben eskiden Felipe ile Melo'yu ayrı zannediyordum. Sonradan öğrendim. Ayrı takımdalarmış abi onlar. Bütün hepsini... Aynı kişi mi? Aynı mı olan... Bütün organizasyonu... Devasa şekilde yapıyoruz Seyda abi. Milyon dolarlar hatta milyar dolarlar gider mi bunun için? Bunun TV kanalları var mı Seyda abi? Var. Bunun uydu masrafı var mı? Var. İnsanlar oraya maçı izlemeye gelecek. Belki stat 200 bin kişi. Bunun yol masrafı, konaklama masrafı var mı? Var. Milyon insanlar evinde izleyecek. İzlemek için TV gerekecek. Bla bla bla. Abi akıllara durgunluk verecek bir masrafı 90 dakika futbol maçı için yapıyor muyuz biz? Peki Seyidi abi, ben bu organizasyondan topu tutsam çıkarsam ne olur abi? Oyun olmaz. Oyun olmaz. Onlarca adam, yüz binlerce seyirci, milyonlarca TV'den izleyenler ve abi belki katrilyonlarca dolar dökülmüş olan bir şey bir topun çıkmasıyla mahvoluyor, sistem çöküyor, yerle yeksan oluyor. Şimdi sen kendi dünya hayatını hatırla. Onlarca yıl boyunca ince ince eledin mi o dünya hayatını? Evet eledin. Arabanı sürekli yükseltmeye çalıştın mı? Evet çalıştın. Sürekli masraflara? Evet gittin. Sürekli okullara eğitimini arttırmaya? Evet gittin. Yani bir futbol organizasyonu kadar kendi öz hayatında ciddi ince elemeler ve ciddi ciddi masraflar yaptın mı Şahin abi? Evet yaptın. Peki 60 yıl boyunca yaptın. Zeka birikimi, mal birikimi, evlat birikimi, eş, dost, çevre birikimi. Ahiret hayatını çıkar buradan. Ne oldu? Sistem çöktü. Az önceki futboldan hiçbir farkı kalmadı. Niye biliyor musun Fadiye? İçinde bir zıtlık var. Topu çıkardığında bütün futbol çöktü. Topsuz olmaz, bir zıtlık olur. Ahireti çıkardığında bütün dünya hayatı çöktü. Çünkü onsuz olmaz, bir zıtlık olur. Peki biz bu şekilde bir ahiret hayatına iman edip kullanabiliyor muyuz abi? Çok farklı kullanıyoruz değil mi? Gece adam bir yazmış. O içkiye yasaklayanları Allah'a ediyorum. Yani adam, adam... Adamın ahiret kullanışına bakar mısın abi? Bunun için ahiret kullanılır mı ya? Böyle bir zıtlık olabilir mi abi? Düşünebiliyor musunuz? Hazır zıtlık derken... Bir de bizim aşk böcüğü kardeşler var. Onların da... Bu sen olmazsan ölürüm diyenlerin bir türlü helvasını yemedik abi. O da acayip zıtlık. Geçen yine bir tanesi yazmış abi. Çok romantik oluyor ya bu. Zalımanoğulları abi. Aşık olunca çok romantik oluyor. <gülüyor> Yazmış bir tanesi internetten. Ben çayı bile iki şekerli içiyorum. Hani beraber erisinler diye. <gülüyor> Sanki biz 37 şeker atıyoruz halay çeksinler diye. <gülüyor> yani, abi bu zıtlıklar gerçekten çok farklı oluyor. Size Bakara 216'da bir ayet okuyacağım. Mahsum ayet görünürde zıt gibi gözüküyor. Ama işin içine indiğinde çok farklı oluyor Turgay abi. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor. Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Olur ki sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olur. E ben nasıl anlayacağım bunu? Devam ediyor. Siz bilmezsiniz Allah bilir diyor. İsim neydi kardeşim? Gökhan, çığın düşmesi normalde zahiren baktığında kötü bir olay değil mi? Peki Gökhan ben sana şöyle desem, çığ düşmezse dağların tepelerinde gıda açılmaz. Gıda açılmazsa en çok geyiklerin, ceylanların, karacaların besinleri çöker ve ekosistem mahvolur dediğimde zahirde nasıl görünüyor Abdülkerim abi çığ? Kötü gözüküyor ya, çığ olur mu? Çok kötü bir şey. Peki netice itibariyle çok ciddi yararlarda var mıymış Gökhan? Var değil mi? Sana daha ciddi bir şey söyleyeyim. Orman yangını. Biliyor musunuz? Afkanunun muaf tek bir suç var orman kanunu yani birçok suç işleseniz çıkabilirsiniz ama orman, orman yaktığınızda cumhurbaşkanlığı affı dahi yok abi hiçbir türlü yani nasıl bir hadise o zaman orman yangını zahirde görünürde baktığında çok ciddi bir kötü peki ben sana desem ki orman yanmaya başladığında şahin abi toprağın 10 santim altına 33 derece sıcaklık verir toprağın dokunur yüzüne abi 80-90 orman içine 600 derece ve orman yangını yemiş bir bitki örtüsü eski bir ağacın ana yapısı 0.6 santimken 2.6 santime çıkar orman yangınından sonra Gökhan. Bu ne demek biliyor musun? Daha kaliteli bir odun kullanacaksın, sobanda daha çok yanan bir odun olacak ve daha kaliteli odunla ilgili her şeyi üretip kullanabileceksin. Görünürde baktığında orman yangını nasıl Gökhan? Peki şu netice itibariyle Ormanlarda Abdülkerim abi pasif tohum diye bir olay var. Pasif tohumlar hiçbir zaman ağaç olmaz bir koşul hariç. Uğur pasif tohumun ağaç olması için, nefşinema bulup canlanması için çok yüksek derecede bir sıcaklık lazım. Adeta orman yangını gibi. Şimdi görünürde orman yangını nasıldı Gökhan? Çok kötüydü değil mi? Peki... Netice itibariyle, baktığında, Şevke gelip gidip orman vurma yakmayın ama, bak çıkartamayız içeriden, yok diyorum bunu. Yani ama baktığında, netice itibariyle muazzam hayırlar taşıyor. Şimdi bak abicim, böyle zıtlıkları çok güzel anlayacağımız, bize zıt gibi görünen ve hayatınızı değiştirecek. Bak abi açıklıyorum burada, Turgay abi. Sonra deme niye söylemedin ölünce deme bak açıklıyorum hayatını değiştirecek bir zıtlık dersi işleyeceğiz. Dersi beraber işleyeceğiz. Önce iki kelimemiz var. Kelimemizin bir tanesi abi latif. Latif demek abi şeffaf demek gibi düşünün. Mesela ışık gibi düşünebilirsin Gökhan. O zaman Gökhan latif bir şeyi ben buradan çat diye sana gönderebilir miyim? Gönderebilirim doğru mu? İkinci kelimem Gökhan kesif. Kesifte katı, katı düşüneceksin. Burada tuttuğum gargamel, bu bizim kesifimiz, katımız Gökhan. Burada sana tesir edebilecek bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Şimdi o zaman baştan alıyorum. Gökhan kardeşim latif ne demekti? Şeffaf demek. Dışarıya tesir edebilir mi? Edebilir. Gökhan kardeşim kesif ne demek? Katı demek. Peki katı dışarıya tesir edebilir mi? Edemez. Abiler baştan alacağım, hakkınızı helal edin. Üstat diyor, tekrarat sabit kılar. Çok önemli. Şahin abi... Bu ışığım latif mi, kesif mi? Latif. Peki latif ne demekti Şahin abi? Şeffaf demek. Peki buradan dışarıya tesir edebilir mi ışık? Eder. Peki elimdeki gargi latif mi, kesif mi? Kesif. Kesif ne demekti Şahin abi? Katı demek. Peki kesif bir şey buradan oraya tesir edebilir mi? Edemez. Şimdi bak abi Gökhan problem var mı? Latif ve kesif kelimelerinde problem var mı Hamza abi? Yok. Bak şimdi isterseniz deneyelim. Benim elimde Kibrit var abi. Benim gargamelim latif miydi, kesif miydi Seydi abi? Kesif. Peki abi kesif ne demekti? Katı. Peki katı bir şey tesir edebilir mi? Edemez. Deneyelim. Yalan. <gülüyor> Bak abi akıllara zarar. Şu gargameli parmağına soksan buradan bu ateşi yakamazsın. Sebebi ne? Bu kesif. Kesif bir şey dışarıya tesir etmez. Peki elimdeki neydi abi? Latif. Peki ben bu latifle tutsam bunu? Oooo! Neden? Çünkü latif huf, dışarıya tesir ediyor. Şahin abi ab, problem var mı burada? Şimdi bak abicim, sen bu latifi kesifi anlattın, neden? Ailenizi gördüğünüzde içinize huzur doluyor mu Şahin abi? Doluyor değil mi? Bebeğini elle aldığında mutlu oluyor musun? Oluyoruz. Hanımını görüp sarıldığında için bir rahatlıyor mu? Rahatlıyor. Peki sana bir soru. Senin bebeğin hanımın latif mi kesif mi? Kesif. Doğru mu? Problem var mı? Şahin abi bir soru daha. Kesif bir şey senin içine tesir edebilir mi? Edemez. Bak olayı anlıyor musun abi? Madem kesif bir şey senin içine tesir edemez, bebek de hanım da sana huzur veremez arkadaş. Sana huzuru an ve an yaratan, latif sıfatları olan bir Allah olmak zorunda. Bak, bak çok iyi dinle. Ergen ve genç kardeşler için, bak bir konuşma yapalım abi, ne oluyor genelde? 20 ile 18-19 yaşlarda, daha üstü de oluyor, insan bir dekolte sevdaya tutuluyor Kaan abi. Böyle görmeyince mahvoluyor yani, yıkılıyor. Ya ben onu görmediğim için beni nasıl da dertlendirdi, mahvetti beni değil mi Yavuz? Peki görünce kavuşunca için huzur doluyor, sanki bütün dertlerin bitiyor. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi bir soru soracağım. Uzak kalınca acı veren, kavuştuğunda mutluluk veren o sevgili latif midir, kesif midir? Kesiftir. Doğru mu insan? Bak ben latif olsam buradan sana güç gönderirim. Gönderebiliyor muyum? Hiçbir şey gönderemiyorum sana. Demek ki ben neyim? Kesifim. Bir daha soruyorum. O genç kardeşlerimin uzak kaldığında canını yakan... Sarıldığında göya içini ısıtan, mutlu eden o insan latif midir, kesif midir? Soruyorum. Kesiftir. Madem o insan kesiftir, benim ruhuma tesir edebilir mi? Edemez. Huzur verebilir mi? Veremez. Eli kalbime yetişebilir mi? Yetişemez. O zaman sayın kardeşim, senin kalbini acıtan veya senin kalbine huzur veren latif sıfatları Latif esması olan bir yaratıcı olmak zorunda. Ben sana soruyorum. Hani bazen daralıyorsun. Hani huzurun kaçıyor. Hani bir kaçacak delik arıyorsun. Ya ben bu huzuru nerede bulabilirim diyorsun. Etrafa gidiyorsun. Sebeplere müracaat ediyorsun ya. Senin müracaat ettiğin sebeplerin tamamı kesiftir. Madem kesiftir senin aradığın huzuru sana vermesinin hiçbir imkanı yoktur. Madem Latif esmaları olan bir Allah var ve madem sebepler perdedir ve madem içinde <gülüyor> Çok daraldım bir anda oluyor değil mi bunu Allah'tan başkası yaratamaz çünkü latif bir olay Ya bir içim rahatladı bunu latif bir şey yaratmak zorunda Madem içindeki huzuru yaratıp derdi geri alabilecek olan sadece latif esma ve sıfatlarıyla bir Allah var der Başka şeylere müracaat edip, neden yoruluyorsun? Neyi arıyorsun huzuru? Dünya işini arttırarak. Huzur latif bir şeydir. Dünya işi kesif bir şeydir. Kesif bir şey senin ruhunda huzuru veremez. Meselede problem var mı? İki kelimeyi bir daha alacağım. Üstad diyor, tekrara sabit kılar. Abiler, kesif ne demekti? Katı peki katı bir şey Hamza abi dışarıya tesir eder mi edemez peki Hamza abi benim lazerim ışığım hop bu nasıl bir şey abi latif bir şey peki latif bir şey çok güzel abi dışarıya tesir edebilir mi edebilir bir daha baştan alıyorum etrafımızda huzur aradığımız Fatih abi mutluluk aradığımız bütün her şey latif midir kesif midir Madem onlar kesiftir, haram ilişkiler, faizle kazanılan mallar, borçlar üstüne borçlar. Ne için? Bir yazlığım bir kışlığım daha. Huzur için bu sebepleri yapıyorsun ya, bu sebepler kesif olduğundan kesif bir şey ruhuna huzuru veremez. Bu yüzden latif esma ve sıfatları olan bir yaratıcıya başvur, dünyada binlerce tanrıya tapar gibi... Bir hayat yaşamaktan kurtul gitsin abi. Devam ediyorum. Latif kesifte problem var mı? Çok önemli. Ve devam ediyorum. Ken ve vücut sahasında ne diyor abi? Yani bu yaratılış alemi, mevcudat, elmaya, armuda, ahmet bütün bunlara bak. Ken ve vücut sahasında durup ahvali aleme dikkat eden adam nereye abi? Gezdiğin her yere. Ayağının dokunduğu her yere, gözünün gördüğü her yere. Hadsi bir suretle anlar ki, tesir ve faaliyet, yani bir icraat yapılıyorsa, latif, nurani, mücerret olan şeylerin işi olduğu gibi. Bir icraat var. Ne gibi? Domatesim kızardı bahçede. Bahçedeki domatese güneş ışığı değiyor mu? Işık değdiğinden latif midir? Latiftir. O zaman kesif hiçbir şeyi o domatese, Kızartamaz. İnfial yani etkilenme kabiliyeti teessürde maddi, kesif, cismani şeylerin hassası özelliğidir Resul. Bak çok önemli burası. Sizinle kainatta gezelim biraz şöyle inceleme yapalım Muhammed abi. Bir tane akrebi inceleyelim. Var mısın Seyde abi? Bir akrep inceleyelim. Akrep 3 gün aç kalabiliyor. Dış yapısının bir tankın zırhlısından hiçbir farkı yok. Suyun altında tam 2 gün kalabiliyor. Evinizde akrebi derin dondurucuya atın. 24 saat sonra çıkarın Kaan abi. O akrep yaşamaya devam ediyor. Sana daha garip bir şey söyleyeyim mi? Zehrinin kuvvetiyle doğru orantılı olarak radyoaktif elementlerden etkilenmiyor akrep. Bu yüzden akrebin zehrinden anti nükleer aşılar yapıyorlar. Hani nükleer silah kullanıldığı Yerde yaralar iletsin diye ne kullanıyorlar sizce? Akrep zehrinden ilaçlar biliyor muydunuz? Şimdi bir soru soracağım. Benimle mi dikkat? Bak abi çok önemli konu. Akrebin var olması için kainattaki tüm parametreler çalışmak zorundadır. Doğru mu? Mesela örnek verelim. Dünyanın 1670 kilometre kendi ekseninde dönmesi lazım, doğru mu? Dünyanın 108.000 kilometre hızla güneş ekseni etrafında dönmesi lazım, doğru mu? Bizim galaksimizdeki 400 milyar yıldızın çarpmadan tesbih taneleri gibi hareketine devam etmesi lazım, doğru mu? Yeryüzündeki oksijen dengesinin hayatın devam edebilmesi için uygun oranlarda kalması lazım, doğru mu? Yeryüzündeki karbon dengesinin %1'in altında kalması lazım ki hayat devam etsin, doğru mu? Doğru. O zaman bir akrebin var olabilmesi için bütün kainat lazım. Doğru mudur? Problem var mı? Yok. Hani diyorlar ya, akrebi tabiat yarattı diye. Tekrar baştan alıyorum. Madem az önce saydığım tabiat, kesif bir şeydir, o zaman iki ihtimal vardır. Ya akrebin içine manevi fabrikalar yapabilecek latif bir el lazım. Nasıl bunun işi Gökhan oraya ulaşıyor, Cenab-ı Allah'ın esması da aynen akrebin içine öyle ulaşıyor. Neden? Çünkü latiftir. İki ihtimal var baştan alıyorum. Ya akrebin içine manevi fabrikaları kurup bu o sistemi o, yapabilecek latif bir zat lazım. Ya da bütün kainatı alıp akrebe sokman lazım. Çünkü akrebin içinde kainat olmadan o akrep hayatına devam edemez. Sence birinci mi daha mantıklı Fatih oyuncu ikinci mi daha mantıklı? O zaman sebepler bir akrebini bırak. Sineğin yapımından bile acizdir. Çünkü senin sebep dediklerin kesiftir. Sineğin içinde manevi fabrikalar var. Latif bir el girmesi lazım. Oh. Tabiat bunları yaptı. Tesadüfen bunlar oldu diye bir ahmaklığın kökünü kurutan hadiselerden biri de budur. Tabiat kesiftir. Bunların içine latif bir el girmek zorundadır. Problem var mı? Devam ediyorum. Bundan anlaşılıyor ki. Neyden anlaşılıyor Recep? Latif ve kesif kelimelerinin manasından. Kesif ne demektir Recep? Hatırlıyor musun? Katı dışarıya tesir edebilir mi? Peki latif ne demekte hatırlıyor musun? Işık, şeffaf dışarıya tesir edebilir mi? Bak buradan aynı anda oraya gidiyor. Öyle değil mi? Bundan anlaşılıyor ki esbab-ı zahirenin, sizin gördüğünüz bu kainatın, sebeplerin hâlıkıyla, Müsebbibatın yaratıcısı ancak ve ancak nuru envar saniye ezel Cenabı Allah olmak zorundadır. Şimdi abi, dikkatler bende mi? Şimdi bak abi. Biz şu kainatı şunu konuşacağız. Neden sebeplerin eli bu kainata yetişemez ve Cenabı Allah bu kainata nasıl yetişiyor şahin abi? Problem var mı soruda? Abi sen diyorsun ki bu sebepler bunları yapamaz. Doğru mu? Şunu konuşacağız kardeşim, neden sebepler bunları yapamaz, sebeplerine yetişmez ve Cenab-ı Allah'ın eli bunlara nasıl yetişiyor? Fatih abi, benimle misin? Abi derin bir nefes al, tüm dikkatini ver. Bir iman hakikatinin insanın idrak etmesi kainatta hiçbir şeye değişilmez Fatih abi, emin ol. Fatih abi, bütün kainatı camdan yaptık, oldu mu? Sen de camsın, ben de camım, Şahin abi cam, kamera cam, her şey cam. Benim elimde de bir tane ışık, bir tane çakmak var abi. Ben bu çakmağı yaktığımda, kainatın öbür ucundan bu ışık gözükür mü gözükmez mi? Gözükür. Neden? Fizik kanunudur. Bütün şeffaf şeylerden ışık geçer. Var mı problem? Problem yok. Şimdi abi, benimlesiniz değil mi? Bu köşede kalsın. Şayne abi, bu şeffaf mı? Değil. Şahin abi, bu şeffaf mı? Niye buna şeffaf dedin, buna değil dedin abi? Bundan ışık geçti, bundan geçmedi. Doğru mu? Peki ben bunu röntgenin altına soksam ışık geçer mi? Geçer değil mi? O zaman mı da şeffaf oldu? Demek Şahin abi, şeffaflığın maddeyle alakası yok. Işıkla alakası var. Nasıl ki röntgen ışığı bunun da içinden geçti, olur kız, Doğru mu? Demek ki röntgene göre gargamel ne oldu? Şeffaf oldu. Güneşin bazı ışıkları var Turgay abi. Bu ışıklar dünyanın bir ucundan giriyor, öbür ucundan çıkıyor. Toprağın altına güneş bu şekilde müdahil olabiliyor. Şimdi Cenab-ı Allah'ın sıfatları nurdur. Böyle çok kuvvetli bir ışık gibi düşünün. İsimleri de nurani, nurdan beslenen, nurani. Oturuyor mu? Problem var mı? Sıfatları ne gibi ilim gibi, bir ışık gibi düşünebilir miyiz abi? Düşünebiliriz. Kudret gibi bir ışık düşünebilir miyiz? Düşünürüz. Peki o yüksek voltajdaki Cenab-ı Allah'ın sıfatları yanında kainat şeffaf hükmünde olur mu abi? İşte bu yüzden sana şah damarından daha yakın anlıyor musun? Sen o sıfatların ışıkları yanında kardeşim adeta şeffaf hükmünde kalıyorsun. Madem Cenab-ı Allah aynı anda her yerde bu şekilde oluyor ve madem kalbindeki yaraları en güzel o duyar ve madem sebeplerin eli ne kadar uğraşsan da sana yetişmez ve madem o kalbi yaratıcısı bilir. Sen bu zıtlıklara aldırma başka sebeplerin kapılarını çalıp müracaat edip yorulma ve Fatih abi unutma tırtır tır öldüm demiş Allah hayır kelebek yarattım demiş. Allah rızası için El Fatiha.